Peygamber Efendimiz'in hanımlarına üç tane genç geldi, delikanlı böyle Medine'de, üç tane genç geldi ve Efendimiz Aleyhisselam'ın ibadetlerinden sordular. Nasıl ibadet ederdi? İbadetlerini sordular. Hanımları böyle anlatırken, biz hanımları diyor anlattıkça Efendimiz Aleyhisselam şöyle namaz kılardı, şöyle. Onlar bu işi azımsadı, az gördüler. Yani şu yüzden az gördüler. Ya peygamber bile böyle gece namaz kılıyorsa yarısını. Biz kim oluyoruz biz tamamını kılmalıyız dediler Peygamber aleyhisselam haftanın iki günü oruç tutuyor Biz hepsini tutalım <gülüyor> Bir tanesi kalktı dedi ki Vallahi dedi Allah'a yemin ederim ki Bundan sonra dedi gece hiç uyumayacağım Hep ibadet edeceğim dedi geceleri Öbürü dedi ki Vallahi dedi ben dedi ömrüm boyunca dedi Her gün oruç tutacağım Hiç boş geçirmeyeceğim dedi Üçüncü genç dedi ki ben dedi bundan sonra Kadınlara da yaklaşmayacağım Evlenmeyeceğim dedi Üç genç bunları böyle karar verdiler. Resulullah Aleyhisselam bu gençleri buldu. Dedi ki böyle böyle söyleyenler siz misiniz? Gelin bakayım buraya dedi. Evet ya Resulallah biziz. Ben dedi gece hep ibadet edeceğim. Öbürü ben hep tutacağım. Öbürü ben hiç evlenmeyeceğim dedi. Dedi ki bakın dedi. Allah'a en yakın olan kul benim. Allah, Peygamberimiz de Allah'ın bir kulu ya. Allah'a en yakın olan kul benim. Ben dedi... Geceleri hem uyurum Hem de namaz kılarım Bazı günler oruç tutarım Bazı günler tutmam Ve kadınlarla da evlenirim Hani Size ne oluyor yani Aşırıya gitmeyin Aşırıya gitmeyin Amr bin As radıyallahu anh efendimiz Sahabinin büyüklerinden Amr bin As Oğlu vardı Abdullah O da sahabinin büyüklerinden Genç ama büyüklerinden Amr bin As'ın oğlu Abdullah çok ibadet ediyor. Geceleri uyumuyor. Geceleri uyumuyor. Gündüzleri hep oruç tutuyor. Efendimiz Aleyhisselam'a şikayet ediyorlar onu. Babası şikayet ediyor aslında. Gidiyor Resulullah Aleyhisselam'a şikayet ediyor. Diyor ki durum böyle böyle. Efendimiz çağırıyor Hazreti Abdullah'ı, Amr bin Yasun oğlunu. Diyor ki sen böyle böyle mi yapıyorsun? Evet diyor. Diyor ki oğlum bu kadar aşırıya gitme. Sen diyor, gecenin diyor, üçte ikisini uyu, üçte birini ibadet et ya Resulallah daha çoğa benim gücüm yeter. O zaman diyor üçte birini uyu, üçte ikisini ibadet edin. Ya Resulallah daha çok gücüm yeter. Hayır diyor. Ben diyor gecenin bir kısmını uyuyorum, bir kısmını ibadet ediyorum. Sen de böyle yapacaksın. Sen diyor her aydan üç gün oruç tut. Ya Resulallah daha çok benim gücüm yeter. Çünkü ibadetler e on yazılıyor İslamiyet'te. Sen üç gün oruç tutarsan her ayda çarpı on... Kaç gün yaptı? 31 bir ay yaptı. Zaten bütün ayı, zaten bütün ayı sevaplı geçirdin, oruçlu gibi geçirdin. Ya Resulallah, daha çok gücüm yeter. Sen diyor, bir gün oruç tut, bir gün tutma. Bu Hazreti Davud'un orucudur diyor. Hazreti Davud'un orucudur diyor. Hazreti Davud'un orucudur. Ya Resulallah, daha çok benim gücüm yeter. Hayır, bundan daha güzeli yok diyor. Hazreti Davud böyle oruç tuttu, en güzel oruç, Tutacaksan bir gün tutacağım bir gün tutmayacağım Bir gün tutacağım bir gün tutmayacağım Oruç böyle Sonra bunu anlatan gene kendisi anlatıyor Hazreti Abdullah anlatıyor bunu Yaşlalığında diyor ki bunu anlatırken Keşke diyor Resulullah Aleyhisselam'ın Üç gün oruç tut teklifini kabul etseydim diyor Şimdi zor geliyor Yaşlandım diyor O zaman gençtim Peygamber'e de söz verdiğim için şimdi bırakamıyorum diyor Hala bir gün tutuyorum Bir gün bırakıyorum ama yaşlandım, ihtiyarladım keşke diyor Efendimizin bana yaptığı tekliflerin en düşüklerini kabul etseydim. Yine böyle Efendimiz Aleyhisselam mescide bir giriyor bir bakıyor ki iki direk arasında ip bağlı. Mescid-i Nebevi'de de böyle direkler var ya. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam bu ne burada? Böyle çamaşır ipi gibi asılmış. Diyorlar ki Ya Resulallah bu Zeynep bin Cahş onun ipidir bu. Hazreti Zeynep bin Cahş'ın ipidir. Nafile namaz kıldığı zaman yorgun düşüyor. O ipe yaslanıyor düşmesin diye. Düşmesin diye. Öyle namaz kılıyor geceleri bu camide diyor. Zeynep bin Cahş annemiz. Gördünüz değil mi İslamiyet'i? Peygamber Efendimiz zamanını gördünüz değil mi? Nasıl azimle, nasıl bir mücadeleyle ibadet etmişler? İnsanlık güçlerini arttıra arttıra. Efendimiz de onları azaltmaya çalışmış. Gördünüz değil mi anlattıklarımı? Onlar ısrarla çok ibadet edeceğim diye uğraşmışlar. Hasan-ı Basri Hazretleri'ne biri geliyor diyor ki Hasan-ı Basri Hazretleri Tabi'nin en büyüklerinden Sen ne kadar güzel bir adamsın ya Sahabi gibisin diyorlar Sahabi gibisin Hasan-ı Basri Hazretleri gülüyor Böyle alay eder gibi yani Aa, Hani aha, Yapıyor böyle Çünkü kendisi sahabilerle arkadaştı Hazreti Ali'nin yakın arkadaşıydı Hasan-ı Basri Hazretleri Siz diyor Sahabi gördünüz mü hayatınızda? Görmedik diyor bu övgüyü yapanlara. Ben diyor gördüm. Siz diyor sahabileri görseniz deli zannederdiniz. Siz diyor sahabileri görseniz deli zannederdiniz. Böyle ibadet ediyorlar deli gibi. İpler bağlıyorlar ayakta durmak için. Sahabiler de gelip şimdi sizi görseydi bunlar Müslüman mı diye sorardı diyor. Hasan-ı Basri'nin yaşadığı dönem peygamber efendimizden 80-100 yılın arası var. Çok değil. Şimdi halimize bakın. Biz bırakın çok fazla nafile ibadeti, beş vakit namazı kıldırtamıyoruz.